Boş Yaşam İçin Teknoloji. Merhaba. Dünya Sağlık Örgütü'nün hava kirliliğinden kaynaklanan milyonlarca can kaybını önlemek için hava kirliliği kılavuz değerlerini güncellediğine dikkat çeken Çisip, Türkiye'nin bu değerlere uymasını talep etti. Türkiye'nin hiçbir şehrinde Dünya Sağlık Örgütü'nün güncel kılavuz değerleri karşılanmıyor. Yani insan sağlığına zarar verecek boyutta hava kirliliği söz konusu. Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni değerlerine uyulması durumunda hava kalitesi artacak Hava kirliliğinin insan sağlığına olumsuz etkileri de önemli ölçüde bertaraf edilecek. Çevre ve iklim ve sağlık için işbirliği projesi çizip bu çatı altında bir araya gelen STK'lar ve kurumlar Dünya Sağlık Örgütü'nün hava kirliliğine dolan maddelerin kılavuz değerlerini revize ettiğine dikkat çekti ve Türkiye'nin bu değerleri sınır değer olarak benimsemesi çağrısında bulundu. Hava kirliliği küresel olarak sağlığa yönelik en büyük çevresel tehditlerden bulaşıcı olmayan ve kronik hastalıklar için beş ana risk faktöründen biri. Yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda hava kirliliğinin sağlık üzerinde sanılandan daha büyük bir etkisi olduğunu da saplayan Dünya Sağlık Örgütü bu nedenle hava kirliliği değerlerinde değişikliğe gitti. İnsan sağlığına en çok zarar veren hava kirleticilerinden kanserojen ince partikül madde olan PM2,5 için sınır değeri yıllık 10 mikrogram metreküpten 5 mikrogram Mikrogram metreküpe günlük 25 mikrogram metreküpten 15 mikrogram metreküpe indirildi. Bir diğer önemli kirletici olan kalp damar ve akciğer rahatsızlıklarına yol açan PM10 içinse yıllık değer 20 mikrogram metreküpten 15 mikrogram metreküpe günlük değerde 50 mikrogram metreküpten 45 mikrogram metreküpe çekildi ağırlıklı olarak ulaşımda kullanılan fosil yakıtlardan kaynaklanan azot dioksit içinse değer yıllık 40 mikrogram metreküpten 10 mikrogram metreküpe düşürüldü. Evet Türkiye'nin de bu konuda gerekli düzenlemelere gitmesi lazım. PM 2,5 şu anda mevzuatta bile yok. Yeryüzü Derneği kömürlü termik santrallerin hayata geçirilmesi aşamasında ve sonrasında yaşanan Hak ihlallerini ortaya koymak amacıyla 8 ilde ve 38 köy ve mahallede saha ziyaretleri yaptı. 300'den fazla kişiyle görüştü. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine göre herkesin yaşam, özgürlük ve güvenlik hakkı olduğunu savunan Yeryüzü Derneği, iklim krizinin en temel nedenlerinden biri olan kömürlü termik santraller nedeniyle haritadan silinen ve yok olma tehlikesi altında olan köylerdeki yaşam ve sorunlar ve yöre halkının anlatımıyla Belgelendi. Son 30 yılda kömürlü termik santrallerden dolayı Kütahya'da Bozcaöyük, Aslanlı, Seyit Ömer, Beyeköy, Ömerler, Muğla'da Bağcılar, Eskihisar, Hüsamlar, İkizköy, Karaküyü, Kuyu, Sekköy, Tınas, Yeşilbağcıların insanların yerlerinden edildiğini belirten Yeryüzü Derneği, saha çalışmalarından hareketle istimlak edilme riski taşıyan 40'ın üzerinde köy olduğunu dikkat çekiyor. Yeryüzü Derneği'nin sözcüsü Dr. Akif Pamuk, Dünyanın vazgeçtiği kömürlü santraller, Türkiye'nin enerji üretimi kanununda hala yüksek bir paya sahip. Bununla birlikte geçici faaliyet belgesiyle ömrünü tamamlamış termik santrallere çalışma izni de veriliyor ve bu sayede santraller üretime devam edebiliyor. Parçası olduğumuz doğaya, bütüncül bir bakış ekseni etrafında enerjiden ulaşma, sanayiden kentleşmeye kadar tüm yaşam, radikal bir dönüşüm olmadığı sürece insanlar atalarından kalan topraklarını ve yaşanmışlıklarını ödüyoruz terk etmek durumunda kalmaya devam edecek. İnsanların bu sorunların büyüklüğünün farkına varmalarını sağlamak yeterli değil. Hep birlikte harekete geçmemiz lazım dedi. Dernek ispaskir.org sitesinde ve Instagram hesabında her çarşamba isli çarşamba etiketiyle paylaşılan insan hikayeleri kömürün temel yaşam haklarını yönelik ihlallerini engellemek için kamuoyunda farkındalık yaratıyor. Videoların tamamına Yeryüzü Derneği'nin YouTube hesabından ulaşabilirsiniz ve ispaskir.org sitesinde bulabilirsiniz. Sri Lanka, Şili, Danimarka, Fransa, Almanya, Karadağ ve Birleşik Krallık hangi ortak özellikleri var? Bir buçuk derece hedefine ulaşabilmek için Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi yani COP26 öncesi tüm ülkeleri yeni kömürlü termik santral inşaatını durdurmaya ahüt etmeye, teşvik etmek için harekete geçti. Yeni kömür santrali yok sözleşmesini duyurdu bu ülkeler. İlk kez farklı bir grup gelişmiş ve gelişmekte olan ülke yeni kömürlü termik santral üretimine sona erdirmek amacıyla küresel çabaları ivme kazandırmak için bir araya geldi. Bu yeni girişim imzacıların yıl sonuna kadar karbonu tutulmamış, kömürlü termik santral projelerinin yeni inşaatlarına izin vermeyi derhal durdurmalarını Ve sona erdirmelerini talep ediyor. Bu ülkeler diğer tüm hükümetleri bu adımları atmaya ve Birleşmiş Milletler iklim Zirvesi de kömür enerjisini tarihe bırakma şeklinde iddialı bir hedefe ulaşılmasına yardımcı olmak üzere sözleşmeye katılmaya çağırıyor. Yeni kömür santrali yok sözleşmesi erişilebilir ve temiz enerji sağlamayı hedefleyen sürdürülebilir kalkınma amacı 7'ye ulaşmaya destek vermenin yanı sıra Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin bu yıl yeni kömürlü çalışan elektrik santrallerinin yapımını sona erdirme çağrısına da yanıt veriyor. İmzacı ülkeler, gelişmekte olan ülkelerin, işçilerin ve toplulukların sürdürülebilir ve ekonomik açıdan kapsayıcı bir şekilde kömürden elektrik üretiminden uzaklaşmak için desteğe ihtiyacı olduğunu kabul ediyor. Güzel bir hareket. Değişik ülkeler bir araya gelmişler. Iklim krizine karşı ve doğa için birlikte hareket ettiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegeğin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazal Yaman, Uygar Özel Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten boş